Hmm, hoş geldin. E, bugün senin için Doktor Alaattin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından böyle özellikle dikkat çeken bir bölümü ele alacağız. Hı hı. Evet gerçekten de çok katmanlı bir kitap ama bu hikaye şey o sadeliğiyle ona çıkıyor. Aynen kitapta pek çok değerli öykü var ama hani bu spesifik hikaye de onun özündeki bu da geçer felsefesi. Çok güçlü bir mesaj değil mi? Kesinlikle. Hayatın iniş çıkışlarında denge bulmaya dair e, zamansız bir ders sunuyor sanki. Misyonumuz da aslında bu. Yani bu iki kelimeli kadim bilgeliğin katmanlarını biraz aralamak ve senin için pratik anlamlar çıkarmak istiyoruz. Güzel bir misyon. Hikayeyi biliyorsundur. E, bilge bir sultan var. Hem... En zor anında hem de şey en mutlu gününde ona yol gösterecek tek bir cümle arıyor. Evet saraydaki alimler baya kafa yoruyor bu işe ve Sultan bu sözün gücünü gerçekten hani hayatının en uç noktalarında test ediyor. Tam olarak öyle. Önce savaşta yeniliyor tek başına umutsuz bir halde bir uçurumun kenarında. Çok dramatik bir an. Evet işte orada yüzüğündeki o iki kelimeyi okuyor ve içinde bir umut ışığı yanıyor. Bu da geçer. Zor anda bir dayanak noktası buluyor aslında. Sonra tam tersi oluyor. Ülkesini geri kazanıyor. Zaferin doruklarında... E, ...gururun ve kibrin o tatlı tuzağına düşmek üzereyken... Yine o yüzük. Yine o yüzük, evet. Aynı kelimeler bu sefer ona alçak gönüllülüğü fısıldıyor. Bu da geçer. Yani inanılmaz bir dengeleyici değil mi? Kesinlikle öyle. Bu ifadenin asıl gücü de burada yatıyor bence. Yani... Tek bir gerçeği hayatın kaçınılmaz değişini ve geçiciliğini hem olumlu hem de olumsuz durumlar için geçerli kılması. Hmm. Kaynak Metin bunu çok güzel özetliyor aslında. Hayatın en bilgi öğretmeni kalıcılık yanılsamasını tuzla buz eden değişim gerçeğidir diyor. Hmm. Güzel sözmüş. Evet ve Sultan'ın sonraki davranışları da bunu gösteriyor. Zaferden sonra düşman komutanına merhamet göstermesi mesela. Doğru, o detay önemli. Bu, sadece yenilginin değil, gücün ve zaferin de geçici olduğunu içselleştirdiğini gösteriyor. Kaynakta altı çizilen noktalardan biri de bu zaten. Üzüntü anında hatırlamak, hani belki biraz daha kolay. Evet, insan bir çıkış arıyor çünkü. Aynen. Ama asıl bilgelik ve zorluk, o zafer sarhoçluğu anında her şey yolundayken bu geçiciliği hatırlayabilmekte yatıyor. Hmm. Bu çok önemli bir nüans gerçekten. Peki bu fikir yani her durumun geçici olduğu gerçeği senin gündelik hayatına nasıl tercüme edilebilir? Kaynakta bununla ilgili şey, pratik öneriler var mıydı? Evet, evet var. Özellikle gençler için somut örnekler sunuluyor. Mesela bir sınavdan beklediğinden kötü bir not aldığında hissettiğin o hayal kırıklığı. Evet, o an dünyanın sonu gibi gelir. İşte onun da tam tersi büyük bir başarı elde ettiğinde duyduğunu o coşkunun da kalıcı olmadığını bilmek. Yani ne üzüntü ne sevinç sonsuza dek sürmüyor. Aynen. Ya da sosyal medyada gördüğün o mükemmel anlar, onların bile birer kesit olduğunu ve o anların da geçtiğini hatırlamak. Doğru, sadece bir anlık görüntü onlar. Hatta kaynak kendine bu dengeyi hatırlatacak kişisel bir yüzük yaratmayı öneriyor. Kişisel bir yüzük mü? Nasıl yani? Hmm. Yani belki bir not defteri köşesine yazdığım bir not, telefonunun ekran kilidi mesajı ya da ne bileyim basit bir bileklik. Sürekli gözünün önünde olacak küçük bir hatırlatıcı aslında. Anladım. Yani bu bilgeliği soyut bir fikir olmaktan çıkarıp somut, elle tutulur bir şeye dönüştürmek. Bu yaklaşım ilginçmiş. Evet, daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Kaynakta bu temanın farklı şekillerde işlendiğinden de bahsediliyordu sanırım değil mi? Şiirler falan vardı. Aynen öyle. Ana hikayenin yanı sıra kaynakta ''Geçer bu demde'' ve ''Geçer bu da dayan'' başlıklı iki şiirde var. Hmm. Bunlar da aynı özü farklı bir dille ifade ediyor. Bu da mesajın ne kadar köklü ve hani evrensel olduğunu gösteriyor aslında. Peki ne diyor o şiirler? Ana fikir aynı mı? Mesela tam da bu denge arayışını vurguluyor. Mesele o iniş ve çıkışlar arasında içsel bir denge noktası bulabilmek. Fakat aklıma şöyle bir soru takılıyor şimdi. Her şey geçer düşüncesi, onsanı bir tür pasifliğe veya şey kaderciliğe itme riski taşımaz mı? Bu çok yerinde bir soru, evet. Yani nasılsa geçecek, o zaman mücadele etmenin veya anın tadını çıkarmanın ne anlamı var gibi bir düşünceye yol açabilir mi acaba? Kaynak bu konuya değiniyor mu? Değiniyor evet ve bu potansiyel yanlış anlaşılmayı düzeltiyor. Kaynak bu felsefeyi bir eylemsizlik çağrısı olarak sunmuyor kesinlikle. Tam tersine. Tam tersine ne oluyor? Durumu kabullenmenin getirdiği o içsel sükunetin daha sağlıklı ve dengeli tepkiler vermeyi sağladığını ima ediyor. Yani bu da geçer demek hiçbir şey yapma demek değil aslında. Peki ne demek o zaman? Daha çok... Duygusal tepkilerinde aşırıya kaçma, perspektifini koru ve daha bilgece hareket et anlamına geliyor. Zorluk anında paniğe kapılmak yerine çözüm aramayı teşvik ediyor. Başarı anında kibre kapılmak yerine şükran duymayı. Böyle bir bakış açısı sunuyor. Anlıyorum. Yani pasif bir kabulleniş değil de bilgece bir farkındalık ve buna uygun dengeli bir eylem hali. Güzel özetledin. Aynen öyle. O zaman özetle. Bu derinlemesine dalış, bize hayatın sürekli bir akış içinde olduğunu, ne zirvelerin ne de diplerin kalıcı olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Tıpkı sultanın sonunda idrak ettiği gibi. En büyük saltanat, geçici olan her şeye gönül bağlamaktan kurtulmuş, sükunete ermiş bir kalpte olandır. Hımm, çok güçlü bir sonuç cümlesi gerçekten. Ve belki de üzerinde biraz daha düşünebileceğin son bir nokta daha ekleyebiliriz. Hm. Tabii, nedir? Bu geçicilik farkındalığını sadece hayatın o büyük dönüm noktalarında, yani büyük kriz veya büyük coşku anlarında mı hatırlamalıyız? Hmm, iyi soru. Yoksa asıl ustalık bu bilgeliği sıradan belki bize sıkıcı veya rutin görünen gündelik anlara taşıyarak her anın kendi içindeki değerini fark etmek ve o anlarda bile bir iç denge kurabilmek midir? Yani bilgeliği günlük hayata yaymak. Aynen. Bu dengeyi hayatının her anına nasıl yayabilirsin? Belki de asıl düşünülmesi gereken budur.